Günaydın. 94.9 açık radyodayız. İklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Ben de Can Tönbil. Bugün müşterek dostumuz Ömer Madre yok. Aslında biz deyuz. Bu bir kayıt programı ve bu kayıt sırasında hem ufak bir röportaj hem de güncel gelişmelerle alakalı olan konuları size aktarmaya çalışacağız bugün. Ve belki de girizgah niyetinde yapabileceğimiz, verebileceğimiz ilk haberde geçtiğimiz ay olabilir. Geçtiğimiz ay Amerikalı ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan gelen bilim adamlarının bir araya gelerek oluşturduğu e, ortak bir basın açıklamasıyla ile alakalı, e, bu açıklamaya göre insanlık tarihinin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçen bir Haziran ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Bilim insanları küresel iklim değişikliğini belirteren en net hissettiğimiz yıl olarak da 2015 yılını göstermeye devam ediyorlar. En sıcak ay rekoru da üçüncü defa kırıldı. NASA, Japonya Meteoroloji Ajansı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA tarafından yapılan açıklamada Haziran ayının tarihteki en sıcak ay olduğu ve 2015'in en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği ifade edilmiş. Böyle bir ayı geride bırakmış bulunuyoruz. Önümüzdeki aylarda da yani içinde bulunduğumuz hem Temmuz ayında hem de Ağustos ayında neler göreceğimizi hep beraber Şahit olacağız galiba. Evet. Ama böyle bir ay geride kaldım. Öte yandan e, Eylül, e, Ekim, Kasım, Aralık zaten e, iklim değişikliği ve G20, COP21 öncesinde oldukça mecazi olarak da sıcak aylar olacak. E, i̇klim için kampanyasının da e, bu hafta çağrısını çıktığı iklim forumu da e, siz de yer almak, siz de bir forum düzenlemek istiyorsanız başvuruları artık açık. 1 Eylül'e kadar Son başvuru tarihi var. Tekrar hatırlatmak gerekirse 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak olan iklim formu. Ve büyük iklim yürüyüşü de hemen bugünden ertesinde 14 Kasım'da İstanbul'da yapılıyor. Bu konuyla alakalı detaylı bilgileri ve gerçekten e, neler olup bittiğine dair bilgileri, son bilgileri almak için www.iklimicin.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradaki zaten ziyaret, ziyaretinizde gerçekleştireceğiniz, göreceğiniz sayfada da başlık G20 iklim için söyleyecek sözümüz var olduğunu da net bir şekilde görebileceksiniz galiba. G20 ülkelerin liderleri şimdiye kadar sebep oldukları sosyal, ekonomik ve ekolojik krizlere bir yenisine daha eklediler. İklim krizi diye başlayan bir çağrı metni var. Bizler de hep birlikte mücadele ettiğimiz alanları bir yenisine ekliyoruz. Gezegende adil yaşama hakkımız ve iklim adaleti arayışımızı. Türkiye'nin başkanlığında yapılacak olan G20 zirvesi öncesinde 14 Kasım'da büyük iklim yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz hep beraber. Yürüyüşte hep birlikte G20'de ortak taleplerimizi, G20'den ortak taleplerimizi dile getireceğiz. Ortak taleplerimizi sosyal forum gibi özgürce bir ortamda tartışarak birlikte hazırlamak için 12-13 Kasım biraz önce senin de söylediğin gibi Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde iklim forumunda oturup tartışacağız, şekillendireceğiz. Forum kapsamında yer almasını istediğiniz ya da önereceğiniz toplantı ve oturumlarla ilgili web sitesinde bulacağınız formu doldurabilirsiniz. Ve buradaki son olarak çağrı metninde geçen cümle de şu. G20'den büyük olduğumuzu gösterelim, geleceğimizi gelin birlikte talep edelim deniliyor. E, detaylı bilgilerde biraz önce bahsettiğim gibi iklim için.org sitesinde bulunabilmesi mümkün. Evet bu forumda sosyal forum mantığıyla örgütlenen iklim forumunda yer almak için bir STK ya da bir organizasyon olmakla sınırlı değil derdi olan konuşacak sözü olan G20'ye ve iklim adaletine dair söyleyecekleri olanlar. ...bir grup olarak da başvuruda bulunabilirler. Evet. Ayrıca iklim için toplantılarına katılıp aktivistlerden birisi olup... ...bu forumun şekillenmesinde destek olabilirler. Bunun için de yine gerekli bilgi iklim için web sitesinde mevcut. Evet şöyle örnek verebiliriz mesela. Yani bir medya takibi yapıyorsunuz ya da medya alanında yakından bir takip edebildiğiniz bir ağ var etrafınızda. Ve bu konuları daha fazla insana konuşup tartışmak ve bir şekilde taleplerinizi dile getirmek gibi bir yola girmek istiyorsanız... Ee, bu formu doldurup sitedeki bulunan formu doldurup forumda yeni bir e, bir oturum fikriyle beraber e, başvuru yapabileceğiniz bir yer bulabilirsiniz. Sizin gibi düşünen insanlar ya da sizden farklı düşünüp ama bir çözüm yolu bul bul bulmak isteyeceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz bu şekilde. Bunun içerisinde çocuklar olabilir. LGBT bireyler olabilir. Kadınlar olabilir. işçiler olabilir. Ee, biraz önce bahsettiğimiz girişte bahsettiğimiz gibi medyada olabilir. Birçok konu ve kuruluş var. Sadece birçok e, ...derdinizin neyle alakalı olduğuna... ...ya da bu genel derdin... ...yani küresel iklim değişikliği derdinin... ...sizinle hangi alanda temas ettiğine kalıyor iş. Bunu görebiliriz işte burada. Evet, forum aslında işte... ...herkesin sesini duyulması için bir ortam olacak. Ee, özellikle yerel mücadelede... E, ...ana akım medyada... ...nadiren duyabildiğimiz... E, ...çevre ve ekoloji mücadelelerinin de... ...bu forumda aktif rol alması... E, ...niyetimiz... E, ...muradımız... E, demişken geçtiğimiz haftalarda e, Diyarbakır ve Süropi'de yine iklim için kampanyası e, ve kömürlü termik santraller mücadelesinin bir parçası olarak e, Diyarbakır-Süropi ziyaretleri yapmıştım. Biraz e, bu konudan bahsedip e, izlenimlerimi paylaşmak isterim. E, ve de e, program içerisinde Judy Ekoloji ve Kültür Derneği'nden Fadıl Tay ile bir telefon görüşmesi ge gerçekleştireceğiz. Ee, kısaca aslında e, Fazıl Bey daha e, ayrıntı olarak açıklar ama e, özellikle Silopi'de e, bir termik santral mücadelesi, uzun zamandır bir termik santral mücadelesi veriliyor. E, kömürlü termik santral derken buradaki kömürün tipinden e, özel olarak bahsetmek gerekir. E, asfaltit kömürü, lignit e, klasmanında geçiyor ama tam olarak lignit de değil, e, taş kömürü de değil. E, Özel olarak yani Silopi e, Şırnak bölgesinden çıkan e, bir e, tür kimyasal. Türkiye'de sadece o bölgede çıkan bir kimyasal. E, yani şu anda bildiğimiz kadarıyla diyelim. E, Mardin, e, Şırnak civarında. E, Silopi'de e, hali hazırda Termik santen mücadelesi var ancak e, değil termik santen mücadelelerinin ana akım medyada duyulması. E, Cüdi Dağı'nda yangın çıktığı zaman bile sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla e, bir tepki e, oluşturabilmişlerdi e, oradaki gönüllü arkadaşlar. Ve yine bu e, Cüdi Dağı'ndaki yangına müdahaleyi de e, kendileri daha detaylı anlatırlar. E, kendileri müdahale edip aslında. Kendi çabalarıyla. Evet, sönürler. Evet. Oradaki e, sorun şu, e, tam olarak yani bütün bitki yani ürün, üretim, sebze, meyve üretimi özellikle nar ve incir e, çok meşhur üyöreni. E, bu termik santraller yüzünden e, eskisi gibi bir verim al, alamıyorlar. E, ayrıca yani baktığımız zaman Çanakkale'deki ne duyduysak Silopi'de de aynı şey duyuluyor. Oradaki e, aktivistler hangi sorunları yaşıyorsa, nasıl onlara sosyal rüşvet veriliyorsa daha azı. Silopi'de de veriliyor. E, bir şekilde onlar da seslenip yüremiyorlar. ÇED e, savaşları halinde ilerlemeye çalışıyorlar. E, ama e, Silopi'deki insanlar termik santral mücadelesi için bir araya geldikleri zaman... E, ...Silopi'li teröristler ortalığı karıştırdı diye haber çıkabiliyor bazı hmm. e, medya organlarında. Ama yani bunları aslında ilk ağızdan duymak çok daha değerli. O yüzden e, dilerseniz e, Fadıl Tay'a bağlanalım. E, telefonda e, Cudi Ekoloji ve Kültür Derneği'nden Fadıl Tay var. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, Merhabalar. Fadil Hocam, bu bayramdan sonraki e, Cüdi, da Cüdi Dağı'na çıkan yangından bahsediyorduk bizde. Birazcık e, bir giriş yaptık ama sizden dinlemek daha değerli. E, son durumu anlatabilir misiniz? E, Doğru sürüme gerekirse bu bayram arasasına başlayan e, yangın bir haftadır yaklaşık olarak irili ufaklığa devam ediyor. İnsan gücüleri söndürmek hayri zor. Yani doğanın engebeli olması, e, rakamın çok yüksek olması oradaki santralin de termik santralinde olması işi çok zorlaştırıyor. Birazcık ulaşım konusu da çok sıkıntı yarar. Bilindiği üzere maalesef 5-6 gün süren irili ufaklığı süren yangına hiçbir devlet yetkilisi, hiçbir devlet korumu maalesef müdahale etmedi. Ne havadan ne de karadan. Halkımız, gençlerimiz, derneklerimiz, oradaki insanımız kendi öz gücüyle maalesef müdahalede bulundu. Şu an itibariyle genel anlamda söndürülmüş olsa da yine de tehlikesi devam ediyor. Her an tekrar böyle bir yangın çıkabilir ve maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Evet. Ya Bu yangındaki olan, yangın çıkan yerlerde e, hem arıcılık ve hayvancılık yapan insanların e, zarar gördüğünü, oradaki canlıların da zarar gördüğünü, aynı zamanda meyve ağaçlarının da yakıldığından, yandığından bahsedildi. Ne kadar, e, kaç miktarda bir alan yandı ondan bir bilgi verebilir, verir misiniz? Böyle bir bilgi var mı elinizde? Belli oldu mu? E, genel olarak şunu söyleyebiliriz ya orada e, birkaç tane köy özellikle Asuri köyleri olan Herbul köyü çok e, kadim bir köy. E, orada yaklaşık 2004'ten sonra çıkan kanundan sonra kö, köylere geri dönüş kapsamdaki kanundan sonra birçok e, köylü geri döndü. Özellikle Herbul köyü civarı Asuri köyüdür. 3-4 tane de e, ev de yapılmıştı. E, insanlar orada ağaçlarını dikmiş, meyve ağaçlarını dikmiş, bahçelerini yapmış. Yaklaşık 200 senedir de orada ikamet e, ediyorlardı. Maalesef oradaki e, bizim e, bir tane köylü ataşında dediği gibi yaklaşık 4000 tane ağaç kendisi dikmiş hmm. diye Meyve ağaçları, çok şey ağaçları. Maalesef bu yangında e, neredeyse tamamı yanık kül oldu. Hmm. Orada aynı zamanda e, kendi bahçelerini eken insanlarımız da vardı. Maalesef çoğu da yani büyük kısmı da şu an kullanılmaz halde. Evet. E, tabii bu insanların e, köye dönüş e, durumu da, şeklini de kırıyor. Böyle Hı. olması hem köylüler açısından hem bizim gibi e, ekolojiyle ilgilenen denek açısından çok acı verici bir durum gerçekten. Evet, devlet makamında herhangi bir destek açıklaması ya da ne olacağına dair bir açıklama yapıldı mı? E, şunu söylemek gerekiyorsa e, maalesef bizde sürekli olarak... E, vekillerimize, bölge milletvekilleriyle e, bölgedeki e, kurumlarla, kamu kurumlarıyla e, irtibata geçme çalıştık. E, özellikle milletvekillerimiz nezdinde biz irtibata geçme çalıştık. Orman İl Müdürlüğü'nden ya da Orman Bakanlığı'ndan e, çeşitli talepler oldu. E, biz sumut olarak hiçbir e, desteği görmedik. Hı. Biz e, yaklaşık olarak gençler olarak 2-3 gün boyunca oralarda müdahalede bulunduk. Kendi e, Özgücümüz ve kendi imkanlarımızla kıt imkanlarımızla müdahale. Bulunduk. Ama tabii ki ne kadar etkili olur o da tartışılır. Yani bu bu tür yangınlarda mutlaka havadan bir müdahalenin olması şarttır. Öbür şekilde çok da verimli olmuyor. Maalesef hektarlarca ormanımız çok zor şarta yetişen ağaçlarımız, endemik türdeki bitkilerimiz maalesef binlerce yüz binlerce belki canlımız maalesef telef oldu yok oldu. Geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür olsun. ediyoruz. Sağ olun. Öte yandan yangın sadece sizin uğraştığınız sorunlardan biri değil. 99'dan beri de termik santral mücadelesi veriliyor. İlk başta Karadeniz Enerji ile başlayan şimdi evet. de Ciner'le. Değil mi? Biraz da o süreçten bahsedebilir evet. misiniz? Ee, şöyle söylemek gerekirse bu 99'a e, mobil şekilde gelen Karadeniz Enerji grubunun termik santrali Flora'yla çalışan, 99'da geldikten sonra 2000'li yıllardan itibaren e, insanlarımız aslında yeni yeni zararını e, farkına vardılar. çeşitli e, e, eylemlerde, etkinliklerde bulunuldu. Maalesef ki birazcık bölgenin de durumu, özellikle siyasi durumu çok elverişli olmamasından kaynaklı. Çok ciddi bir ilerleme kaydedilmedi. Özellikle bizim SETEK mantığında, bizim buradaki kuruluşma mantığında çok fazla bir müdahalede bulunulamadı. Maalesef o yılan büyüdü büyüdü, çok büyük zararlar verdi bölgemize. 2006'dan itibaren de temel atılan Ciner grubu, Ciner grubu Ceytaş dediğimiz, özellikle bu Görümlü ile Verimli arasındaki, Görümlü ile Çalışkan arasındaki santral, şu anki yangının olduğu bölge yani, çok büyük bir santral. Türkiye'nin en büyük santralarından bir tanesi 405 MW gücünde yaklaşık olarak şu an 3 ünitesi devrede olan günde binlerce ton kömür kullanan, binlerce ton gaz doğaya zarar salan ve çok ciddi özellikle o açık koyu sistemiyle kömür çıkartıldığı için maalesef ki binlerce ağacı da kendisiyle beraber yok eden bir sankral ve maalesef ve 3 senedir aktif olarak çalışıyor ve çok büyük devasa bir şekilde o oradaki doğa maalesef gün geçtikçe tahrip ediliyor, yok ediliyor. Yani bu zaten yangının orada olması da İnsanları birazcık da kafasında surişatı bırakabiliyor. Yani özellikle niye santrallerin çevresinde bu yangın olduğu insanın kafasını da bu surişatı bırakabiliyor. Evet. Biraz manidar aslında biz öyle görüyoruz. Evet. Özgecan bölgeyi ziyaret ettikten sonra biraz anlatmıştı açıkçası. Yani şey, bölgeye girdiğiniz zaman e, onu hissediyorsunuz. Diyor. O kömür kokusunu, o resif kömür kokusunu hissedebiliyorsunuz. Diyor diyor. Yani bunun değişimini... Gözlerinizde, siz muhtemelen burnunuzda da duymuşsunuz ve ciğerlerinizde de teneffüs etmişsinizdir. Ee, çok fazla insan fark ediyor mu? Yani buraya gelen sadece orada yaşayan insanlar değil aynı zamanda dışarıdan gelen insanlar da oluyor. Herhangi bir tepki ya da bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Ne, nedir bu hal diye? Aslında insanlarımız dediğimiz gibi yani bu son yıllarda bunu ciddi olarak zararını görme, somut olarak görme başladılar. Evet. Yani biliyorsunuz kö kömürle çalışan temiz santraller yaklaşık olarak 20 yıllık ömürleri var. Bunlar 10-15 sene süreci sonunda e kanser vakaları, egzama vakaları, Hı. değişik e akciğer ile ilgili hastalıklar e vuku oluyor, ortaya çıkıyor. İnsanlarımız ilk etapta çok da ciddi zararı görmüyor oldukları için pek e Öncele pek bunun farkında değiller. Şu an e, özellikle gençler arasında, özellikle bizim yeni e, jenerasyon arasında çok ciddi bir tepki e, yol açmış ve e, yaklaşık 3 senedir bizim derneğimiz 2 e, senedir kurulmuş. Biz bununla 2 senedir bir fiil mücadele, mücadele ediyoruz. Ondan önceki e, ile ilgili durumlarda da e, bir fiil yan, e, mü, müde, müdahale ediyoruz, mücadele ediyorduk ama özellikle 2 senedir e, çok daha örgütlü bir şekilde ee, biz bunun bu işin peşinde e, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi çok ciddi bir sermaye gücü var. Çok ciddi bir destek var. Özellikle e, CİNR grubu e, sermaye açısından çok güçlü bir gruptur. Hmm. Onun için bizim özellikle kamu oluşturmamız, ciddi bir kamu oluşturmamız lazım. Silopi çok cid, e, büyük bir ilçe. 120 bin nüfusuyla e, neredeyse bölgenin en büyük ilçelerinden bir tanesi. 3 tane ülkeye sınır bir ilçe stratejik bir ilçe. Ee, ekonomik olarak çok giriş e, çıkışın olduğu, özellikle gümrük kapısı olması bilen, çok bir e, genç bir e, ilçe ve maalesef ki bu iki tane termik santral biri 135 MW gücünde, diğeri de maalesef 405 MW gücünde. Biri Floro ile çalışıyor, Karke'yi, e, Ciner grubunun bir yangın olduğu bölgedeki açık kuyus sistemiyle çıkartan kömürle çalışan termik santral, asfaltit kömürle çalışan termik santral. Üç ünitesiyle iki taraftan e, ilçemizi e, tabiri caizse e, bir harabe şekline dönüştürmeye evet. başladı. Yani. Evet. Asfaltit de işte Cudi'de çıkarılıyor değil mi? E, zaten o bölgede çıkarılıyor e, ve sizinle konuştuk. Asfaltit konuş... kömürü e, Cudi Dağı'nda özellikle çok büyük bir e, rezervi olan bir e, maden. Hı hı. Zaten madene özellikle... Hamma'de ham madde açısından orada stratejik olarak kurulmuş. Hem bir taraftan e, oradaki kireç e, dağın bir kısmını açık ocak sistemine dediğimiz gibi dinamitle patatarak, patatarak buradaki bir kısmını kireç olarak burada kullanıyorlar. E, yine bir kısmını yine açık ocak sistemiyle, kamyonlarla oradaki dağları, taşları, oradaki hayvanları, ağaçları yok ederek, tahrip ederek dinamitle patatarak maalesef oradaki madeni çıkartıp e, santralde kullanıyor. Tekrar oradaki karbonvursuz gazı, S2 gazı, çünkü dioxin gazı, çok zehirli gazlar bunlar. Doğaya salınıyor. Aynı zamanda külü de çok e, maalesef herhangi böyle bir önlem alınmadan rastgele, yapay tepele oluşturularak e, doğaya salınıyor ve bunlar yeraltı soruna karışarak tekrar bizim e, doğamıza, bizim insanımıza çok ciddi zararlar veriyor maalesef. Evet. Hı -hı. Ee, ben de şeyi sormak istiyorum. Ee, yani bu durum Sadece e, cüldür çevresine ve özgü bir durumda değil aynı zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından bu gibi şeylerle karşı karşıya kalan insanların hikayeleri geliyor onların direniş hikayeleri geliyor hastalık hastalıkları tabi oldukları hastalıklara dair hikayeler geliyor ve bu doğrudan anlatılıyor ama o bir medyada görünürlüğü oluyor. Yani özellikle Batı illerine baktığınız zaman bu görünürlüğü görebiliyorsunuz. Fakat mesela ile alakalı bir durumu bile ne yazık ki sadece yangınla alakalı olarak görebilmemiz mümkün oldu bayram sırasında. Peki bu diğer yerel hareketlerle bir bağlantı kurma gibi bir şey var mı? Durum var mı? Bir çaba var mı? Ya da böyle bir girişim var mı sizin içinde bulunduğunuz? Bizim işimiz iki taraftan çok zor. Yani bizim özellikle bulunduğumuz bölge den kaynaklı. insanlara ve kendimizi özellikle batıdaki e, insanlara ya da e, Türkiye'deki baskına kendimizi çok iyi anlatamıyor olmamız da birazcık sıkıntı yaratıyor. Evet. Daha doğrusu ins insanlar ya da daha doğrusu medyanın bir kısmı bir kısmı medya e, bizi öyle görmek istediği için öyle bakıyor. Yani mesela biz burada çok e, güzel etkinlikler, eylemler çok gayet de demokratik, gayet gayet de hukuki eylemlerimiz oluyor. Ama hiçbiri maalesef medya yansımıyor. Ne zamanki biri bir küçük de olsa bir taş atsa, basit bir şey olsa hemen bunu çok abartarak medya yansıtıyorlar. Evet. Biz iki senedir düşünün biz suçlusuna bulunduk. Ee, yani savcılık bize bir cevap verme gereği bile duymadı hemen reddedildi yani biz dedik ki işte burada iki tane santral var biz burada e, anayasını ele, ele maddesi gereğince e, devlet vatandaşının sağlık hakkını çevre hakkını korumak zorundadır. Biz bu kapsamda zehirlenmek istemiyoruz. Hiçbir şekilde öyle kimsenin öyle bir hakkı da yoktur. Biz bunun için soyucurusundan bulunuyoruz. 10-15 tane arkadaşımız, dernekten arkadaşımız, Cudi Ekoloji ve gittik soyucurusundan bulunduk. Bir sonuç alamadık. Yani bu hala da e, inşallah biz bunu Bölge İden Mahkemesi'ne tekrar götüreceğiz avukat arkadaşlar beraber. Buradaki yerel güçlerimize, buradaki parti belediye, diğer SEDAK'la beraber biz bu mücadele zaten vereceğiz. Ama maalesef ki insanlar görmek istediklerini görüyorlar yani gerçektekileri görmüyorlar. Çok e, farklı bir bakış açısı olaylara bakıyorlar. Bundan önce bir 5-6 ay önce yine maalesef çok büyük burada sadece termik santrali da e, kömür sorunda yok. Burada elektrikle ilgili çok ciddi sorunlar var. Bölgesel çok ciddi sorunlar var. Yani hiçbir e, sorunda müdahil olma durumu bir devleten çok olumlu e, bakılmıyor. Evet. Mesela medya biz 5-6 ay önce elektrik ilgili çok ciddi sorun oldu. Biz bir eylem yaptık. Çok da güzel, medeni, böyle dilek bombaları getirdik, uçurduk. Hani çok da hoş geçti. 2000-3000 tane genci topladık. En sonunda yine medya çok farklı lanse edildi işte yine e, bilmem nasıl e, geldiler tekrar yaktılar yıktıra diye. Evet. Yani el insaf dedi ki bu kadar da medeni bu kadar da güzel bir eylemi bile böyle lanse ediyorsanız hakikaten de insanın yapabileceği e, çok da bir şey kalmıyor ama e, biz yine inadına, inadına demokratik hukuki e, en insani hakkımızı sonuna kadar koruyacağız mücadelemize devam edeceğiz. Aslında o elektrik meselesinde de benim de fark ettiğim oradayken sık sık elektrik kesintileri oluyor değil mi? Ve uzun süreli elektrik çok, kesintileri çok oluyor. Ciddi Yan... Sıkıntılar özellikle yaklaşık birkaç senedir özelleştikten sonra özellikle bu sorunlar daha da çok ortaya evet. çıktı. Bazen günlerce bazen saatlerce böyle haber verilmişler rastgele keyfi tamamıyla kendi şeylerine göre bir mesela adamlar kışın Sabah altıdan 8'e kadar rutin bir şekilde ve bir şekilde de kimseden çekilmeden yapıyorlardı ee, ve bunları bu insanlara 120 bin insana cevap görüyorlardı çok da e, hiçler çekilmeden bunu yapıyorlar. Biz çok e, kaymakamlıkla görüştük e, birçok kurumla görüştük. Bu adamlar mesela bu kadar ciddi insanlara zarar verici yani e, bir e, hareketleri de oluyor. Mesela biz gittik konuştuk dedi ki böyle bir durum var. Bakın bu kadar insan mağdur oluyor bize de ki hani basit bir eylem yapalım böyle güzel bir eylem olsun hani e, insanların gözünde daha da belki biz bizim öyle olmadığımızda en azı görürler yaptık eylemimizi balonlu böyle dilek balonlu çok da güzel e, gençlerin olduğu e, maalesef yine öyle kötü lanse diye dediler ki yine geldiler yaktılar yaktılar evet. e, insan e, diyor ki hani bu kadar güzel bir eylemi bile e, bu kadar bu şekilde gösteriyorlarsa insanlar e, demek ki Bizi daha daha da yanlış tanıyorlar. Evet. Yani zaten medya bu kadar kötü tanıttığı için biz bu kadar kötü görünüyoruz aslında. İnsanlarımız gayet de siz kendiniz de girdiniz, gördünüz buradaki insanları. Hepsi hmm. gayet de insancı, gayet de e, yani bu ülkenin buradaki bölgenin istikrarını, iyiliğini isteyen insanlar. Sadece hakkımızı istiyoruz çok basit bir mantık. Yani ben temiz hava hakkımı istiyorum. Temiz o hakkımı istiyorum. Temiz çevre hakkımı istiyorum. Yani gayet insani. Sosyal devletteki tüm haklarımı istiyorum. Yoksa çok da e, böyle abartılı bir İsteğimiz de yok. Evet tüm Türkiye'deki hatta tüm dünyadaki insanların istediği şeyi istiyorsunuz aslında. Evrensel şeyler tabii ki. Evet yani bir yandan da baktığınız zaman acısı olan acısının halinden anlıyor. Ne kadar fazla yerel hareket varsa birbirine temas etmeye başlarsa of o kadar fazla da bu sesler duyuluyor. O kadar ana akım medyaya ihtiyaç duymadan derdini anlatma ihtiyacının yolunda bulabiliyor insanlar. Fatıl Bey çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde çok çok sağ olun, ilgilendiğiniz Önümüz için gelişmelerden de haberdar oluruz. Hem de aynı şekilde kendi yaptığımız aktivitelerden, iklim için hareketi içerisinde olan hareketlerden de sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Katıldığınız için. Ben son olarak için... bir şey söylemek istiyorum. Elbet, Özellikle e, ulaşmak, ulaşabildiğimiz kadar insan ulaşmak bizim açımızdan çok önemli. Ha, evet. Biz buradan şunu tekrar söylüyoruz yani hem cüdeyekulücü tutu deniyor olarak hem burada yaşayan bir e, vatandaş olarak da. Ee, gerçekten dışarıdan bakıldığında Her şey öyle çok rahat e, Görün ama öyle değil ee, İnsanların gelip gerçekten görmesini istiyoruz buradaki sıkıntıları buradaki Durumları buradaki Haksızlıkları bizim tek sık, e, isteğimiz, dileğimiz Şudur insanca bir yaşam Sürmek istiyoruz en doğalından En insanlığından biz insanca Bir yaşam sürmek istiyoruz bu açıdan Mücadelemizde ama hiçbir şekilde de Kimseye de zararımız da Olmadı olmayacaktı temel durumumuzda temel e, prensiplerimiz de bunlardır. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz daha Çok sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Ee, bu hafta iklim için programımızın da sona geldik. Az önce Hadıl e, Tay ile görüştük. Judy Ekoloji ve Kültür Derneği'nden. E, kendilerinin etkinliklerinde etkinliklerini de yine Facebook ve Twitter sayfasından takip edebilirsiniz. İklim için takip ettiğiniz gibi e, Diğer mücadelelerle tekrar sıklıklı konuşmaya çalışacağız bu programda. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.